Korku sahibi olabiliriz ama korkak değiliz. 2- Emre Uyar Korkunun mahiyetini, her insanda yaratılıştan itibaren mevcut olduğunu, korkuları olmayan insanın bulunmadığını, korku demiş olduğumuz duygunun her fıtriyet duygu gibi iki yönlü olduğunu, olduğu hal üzere bırakıldığında, hem kişiye hem de içerisinde bulunduğu yapıya zarar verdiğini, ancak ıslah edildiğinde faydalı bir hal alacağını, Allah'ın subhanehu ve Teala izniyle anlayan bir kimsenin aklına şu sorunun gelmesi kaçınılmazdır. Benden olup da bana ve çevreme bu kadar sıkıntı verecek korkularımı nasıl terbiye edebilirim? Bu soruyu sormak, bu meseleyi gerçekten dert edinmiş bir kalbin işidir. Peki neden bu meseleyi dert edinmeliyiz? Tahsilatını geçen yazımızda izah etmiştik. Ancak burada maddeler halinde bir kez daha hatırlatmakta fayda vardır. Birincisi, Korkularını terbiye etmeyenler, hoşlarına gitmeyen bir durumla veya bir imtihanla karşı karşıya kaldıklarında, Rablerine karşı suizanlar veslerler. İkincisi, Korkularını terbiye etmeyenler, kadere imanlarını sorgularlar. Şöyle olsaydı bunlar başımıza gelmezdi, bizim planlarımıza göre hareket edilseydi bunlarla karşılaşmazdık, gibi cümleler, kadere imanı sorgulayan cümlelerden sadece bazılarıdır. Üçüncüsü, Korkularını terbiye etmeyen topluluklar, sayıları ne kadar fazla olursa olsun, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem nitelemesiyle, suyun üzerindeki çer çöp gibidirler. Korkularımızı nasıl terbiye edebiliriz? Korku meselesi, Allah'ın subhanehu ve teâlâ, kuran ı Kerim'de, özellikle üzerinde durduğu meselelerdendir. Nedeni ise, yukarıda zikretmiş olduğumuz zararlardır. Korku törpülenmediği vakit, kişiye hem kolluk noktasında, hem de menheç noktasında zarar vermektedir. Bu sebeple, Rabbimiz kitabında korku meselesini işlemiştir. Korkuları terbiye ederken, adım adım ilerlemek yararlı olacaktır. Birinci adım, her insanda yaratılış itibariyle bir takım duygular diğer duyguların önündedir. İlk adım olarak, ben de ön planda olan duygunun ne olduğunu tespit etmem gerekir. Benim tabiatımda hangi duygu ön plandadır sorusunu kendime sormalıyım. İkinci adım, eğer bende ön planda olan duygu korkuysa, korkunun mahiyetini, korkunun da yaratıcısı olan Allah'ın Subhanehu ve Teâlâ kitabından öğrenmem lazım. Islah etmeyen insanların durumlarını, ıslah edenlerin hallerini iyi bir şekilde mütala etmem ve bunun üzerine tefekkür etmem gerekir. Üçüncü adım, bilmem gerekir ki, korku konusunda bütün insanlar eşittir. Ancak her insanın korkusu, farklı farklı şeylere yöneliktir. Kiminin korkusu ölümken, kiminin korkusu paradır, kiminin korkusu kendisi gibi olan insanların ona vereceği zararlarken, kiminin korkusuysa hiçbir şeyin kendisini aciz bırakamayacağı el-aziz olan Allah'a subhanehu ve Teala yöneliktir. İşte benim üçüncü adım olarak kendime, benim korkum nereye yöneliktir sorusunu sormam gerekir. Rızka yönelik, ölüme yönelik, dünyaya yönelik bütün korkularımı, Allah'a, Subhanehu ve Teâlâ ve O'nun yanındakilere kanalize etmeliyim. Bunun için de iki meseleyi çok iyi bir şekilde öğrenmeliyim. 1- Allah'ı ve O'nun yanındakileri tanımalıyım. Bunu ancak, Allah'ın, Subhanehu ve Teâlâ kitabından ya da O'nun resulünün sünnetinden öğrenmem mümkündür. Allah'ın, Subhanehu ve Teâlâ kudretini, hiçbir kuvvetin O'na galip gelemeyeceğini, kendisine tevekkül eden kullarına olan ikramını, onun yazdığından başkasının bana isabet etmeyeceğini, onun yanındakilerin fani olmadığını, ebedi mutluluk ve saadetin onun yanında olduğunu öğrenerek korkularımı Allah'a Subhanehu ve Teala ve onun yanındakilere yönlendirebilirim. 2. Dünya ve dünyanın içindekileri tanımalıyım. Dünyayı ve dünyanın küçüklüğünü, basitliğini, kimsenin ona sahip olamayışını, fani oluşunu Bugün elde olan trilyonların yarın toprağın altına gireceğini Allah'ın Subhanehu ve Teala bir ol sözüyle bütün insanların mülkünün yerle bir olduğunu dünyaya çok çalışıp da hiçbir şey elde edemeyen, dünyaya hiç çalışmayıp da Allah'ın bütün dünyayı kendilerine musahhar kıldığı insanları düşünerek bu batıl korkuları dizginleyebilirim. Kur'an-ı Kerim'den bu konuyla ilgili nasları okumalı ve hakkında tefekkür etmeliyim. Dünya hayatı bir aldanıştır. Ey insanlar! Haberiniz olsun ki Allah'ın vaadi muhakkak haktır. Sakın bu dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o aldatıcı şeytan sizi Allah hakkında da aldatmasın. Fatır Suresi 5. Ayet Nefsince de sabah akşam rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber candan sabret. Sen dünya hayatının süsünü isteyerek Onlardan gözlerini ayırma. Kalbini, bizi anmaktan gafil kıldığımız, nefsinin kötü arzusuna uymuş ve işi hep aşırılık olan kimseye uyma. Kehf Suresi 28. Ayet Ey insanlar! Rabbinizden sakının ve bir günden korkun ki, baba çocuğuna hiçbir fayda veremez. Çocuk da babasına hiçbir şeyle fayda sağlayacak değildir. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o çok aldatıcı şeytan, sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Lokman Suresi 33. Ayet Dünya hayatı kısa ve geçicidir. Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi ki, Allah göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hakla ve belirlenmiş bir süre için yaratmıştır. Gerçekten insanların çoğu,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 ve sahipleri kendilerini ona gücü yeter sandıkları bir sırada, geceleyin veya gündüzün ona emrimiz gelivermiştir. Ansızın ona öyle bir tırpan atı vermişiz de, sanki bir gün önce orada hiçbir şenlik yokmuş gibi vermiştir. Düşünen bir kavim için, ayetlerimizi işte böyle açıklarız. Yunus Suresi 24. Ayet Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadır. Bu dünya hayatı, Sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı. Ankebut Suresi 64. Ayet Biliniz ki, dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süz ve kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Bu tıpkı bir yağmura benzer ki, bitirdiği ot, ekincilerin hoşuna gider, sonra kurur, onu sapsarı görürsün. Sonra çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azap, Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı, aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. Hadid Suresi 20. Ayet Dinlerine bir oyun ve bir eğlence edinen ve kendilerine dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak ve hiçbir kimsenin kazandığı şey yüzünden kendisini helaki atmamasını, Kendisi için Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir şefaatçi bulunmadığını Kur'an'la hatırlat. O, azaptan kurtulmak için bütün varını feda etse kendisinden alınmaz. Onlar, kazandıkları şey yüzünden helâke uğratılmışlardır. Onlar için, inkâr ettiklerinden dolayı kaynar bir içecek ve can yakıcı bir azap vardır. Enam suresi 70. Ayet Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer iman eder kötülükten sakınırsanız Allah size mükafatınızı verir ve sizden bütün mallarınızı harcamanızı da istemez. Muhammed Suresi 36. Ayet İnsanlara kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, salma atlar, davarlar, ekinler kabiliğinden aşırı sevgiyle bağlanılan şeyler çok süslü gösterilmiştir halbuki bunlar dünya hayatının geçici faydalarını sağlayan şeylerdir. Oysa varılacak yerin ebedi hayatın bütün güzellikleri Allah katındadır. Ali İmran suresi 14. ayet. Korkunun bütün benliğimizi ele geçirmesinin en büyük sebeplerinden birisi Allah'ı subhanehu ve teala hakkıyla tanımamaktır. Allah subhanehu ve teala hakkıyla tanıdığı zaman korkuların insanı kuşatması mümkün değildir. İslami sahada mücadele veren birçok Müslüman, korku konusunda ciddi manada imtihanlar yaşamaktadır. Müslümanın bu imtihanlardan alnının akıyla çıkabilmesi ve sebat edebilmesi, Allah'ı subhanehu ve Teala tanımasıyla mümkündür. Kul, Rabbini tanıdığı oranda Rabbine yakındır. Rabbini hakkıyla tanıyan bir Müslümanın, rızkın elden gitmesi gibi bir korkusu olmaz. Çünkü Rabbinin el rezzak ve el-hakim olduğunu bilir. Allah subhanehu ve Teala er-rezzaktır. Rızkı da aynı ecel gibi takdir etmiştir. Sen ondan kaçsan bile o seni bulacaktır. Çünkü bir kere yazılmış o rızık sana gelecek diye. Bununla beraber Allah subhanehu ve Teala el-hakimdir. Hikmetinin gerektirdiği gibi bu rızkı kulları arasına paylaştırmıştır. Az verdiğinde de, çok verdiğinde de bunu belli bir hikmete binaen yapmıştır. Madem Rabbimiz Errezzak olandır, rızık konusundaki bu bitmek bilmeyen hırsımızın nedeni nedir? Allah'ın Subhanehu ve Teala takdir edeceği gelecekse, takdir eden bunu takdir etmişse korkumuz nedir? Rabbimiz El Hakim ise, hikmetinin gerektirdiği gibi rızkı paylaştırmışsa, kâfirlerin elinde olana neden tamah ediyoruz? Hem kâfirlerin elindekiler değil midir onları helak eden? Rabbimiz yoktan var eden değil midir? O bir şeyin olmasını istediğinde ona sadece ol demesi yeterli değil midir? İşte size bunun pratik örneklerinden biri. Hubeyb bin Adiy radıyallahu anh. Hubeyb radıyallahu anh, Asabus Suffa'dan olan bir sahabedir. Müşrikler Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine dini öğretmesi için birilerini isteyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem içerisinde Hubeybin de olduğu bir topluluğu onlarla beraber gönderiyor. Yolda bu insanların derdinin Müslümanlara ihanet etmek olduğu ortaya çıkıyor ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinin büyük bir kısmını öldürüyorlar. Hubeybi ise Mekkeli müşriklere satıyorlar. Müşrikler Hubeybi esir alıyorlar. Müşriklerden bir kadın anlatıyor. Hubeyb üzüm yiyordu. Vallahi Mekke'de ne üzüm vardı, ne de mevsim üzüm mevsimiydi. Dikkat edin, Hubeyb esir yani maddi olarak, bütün imkanları kesilmiş durumda. Ama Allah yoktan var eden, el-Rezzâk, el, el hakim olandır. Aynısı bugün de Müslümanların başına gelmektedir. Günümüzün şüphesiz en çetin imtihan alanlarından birisi de cezaevleridir. Müslüman, cezaevinin duvarlarını ancak Rabbini tanıyarak kırabilir. İşte o zaman zindan onun için genişler, aydınlanır. Ya Rabbini tanımayanlar. Onlar zindan içerisinde daha karanlık, daha kasvetli, daha da dar bir zindana girerler. Ben içerideyim. Ailem dışarıda ne yapacak, ne yerler, ne içerler? Kesin burada çok fazla kalırım. İddianamedeki iddialar çok ciddi ne yapacağım gibi sorularla, içindeki zindanda müebbet hükmünü çoktan kendi kendisine vermiş olur. Ölmek de en büyük korkularımızdan birisi değil midir? İnsanın düşündüğünde bile ürktüğü durumlardan birisidir ölüm. Ölmekten veya öldürülmekten korkmakta problem yoktur. Ölüm gerçekten ürkütücü bir şeydir. Yanlış olansa bu korkunun bizim bütün benliğimizi ele geçirmesidir. Rabbini tanıyan Müslüman, ölümün de aynı rızık gibi olduğunu bilir. Rabbinin şu ayetini okumadın mı? Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de ileri gidebilirler. Araf suresi 34. ayet Ölüm korkusunun bütün benliklerine işlediği münafıkları görmüyor musun? Nasıl da Rableri hakkında zanda bulunuyorlar. Bizim bu işten bir payımız olsaydı burada öldürülmezdik. Ali İmran suresi 154. ayet Bir de Rablerini tanıma şerefine nail olan müminlere bak. Onlar hoşlarına gitmeyen bir durumla karşı karşıya kaldıklarında sadece teslimiyetlerini ifade eden cümleler kullanıyorlar. Müminlerse Ahzabı gördüklerinde Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği budur. Allah da Rasulü de doğru söylemiştir dediler ve bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Ahsap Suresi 22. ayet. Onlar öyle kimselerdir ki insanlar kendilerine İnsanlar size karşı bir ordu hazırladılar. O halde onlardan korkun dediler de bu söz onların, müminlerin imanlarını arttırdı. Ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. Ali İmran Suresi 173. Ayet Dördüncü Adım Bu konuda sürekli Allah'tan yardım istemeliyim. Ellerimi kaldırıp ey kalpleri elinde bulunduran Rabbim. Korkularımı benim ve Müslümanların musibeti kılma. Kalbime sebat ve sükûnet ver. Ayaklarımı senin taatin üzerine sabit kıl. Ecel senin elinde, rızık senin elinde, kainatın mülkü sana ait, beni şeytanın vesveselerinden uzak tut, diye dua etmeliyim. Muhakkak ki, Allah subhanehu ve Teala kendisine yönelen elleri boş çevirmeyecektir. Dualarımızın sonu, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 23. sayısında yayınlanmıştır.